İmam Gazali Hazretleri'nin Ey Oğul Risalesi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkibetu lilmuttakîn. Ves salatu vesselamu ala nebiyina ve âlihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Berekat Kitabevi uzun bir zamandan beri İslam dinine hizmeti ehli sünnet alimlerinin kitaplarını yaymakla ifa etmektedir. Şimdi buna ilave olarak kasetle de hizmeti düşündü. Bugünden itibaren büyük alimlerin ve evliyanın hal tercümelerini, güzel sözlerini, menkıbelerini bildiren ve dinin temelini teşkil eden akaid, fıkıh ve ahlak mevzularında Dini sohbetler ismi altında bir seri tertibine başlamış bulunuyor. Allah yolunda oldukça Allah'tan muvaffakiyet dileriz. İlk sohbetimiz Hicri 5. asrın müceddidi İmamı Gazali Hazretlerinin kaddesallahu teala sırruhül aziz eyühel velet ey oğul diye bilinen nasihatlerle dolu manası büyük hacmi küçük eserinden olacaktır. Bir ilim talebesi, senelerce i̇mam Gazali Hazretlerinin derslerine devamla, akli, nakli ve ahlaki ilimleri tahsil etmiş, sonra bir gün kendi kendine demiş ki, çeşitli ilimler okudum. Ömrümün en iyi zamanını, bu ilimleri öğrenmeye ve toplamaya verdim. Şimdi bunlardan hangisinin, kıyamette işime yarayacağını, kabirde bana arkadaşlık edeceğini bilmek ve onu yapmak hangisinin yaramayacağını bilip onu bırakmak zamanı geldi. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ya Rabbi, faidesiz ilimden sana sığınırım. Üstadı İmamı Gazali Hazretlerine bu mektubu yazıp bir takım sorularla birlikte nasihat ve dualarını istirham ederken, bu düşüncesini de dile getirdi ve dedi ki, her ne kadar yüksek üstadımın ihya ve diğer kitapları, suallerimin cevaplarına yeter iseler de, arzum yüksek efendimin çok lüzumlu olan öz cevapları, birkaç kağıda yazması ve ölünceye kadar yanımdan hiç ayırmamak ve inşallahü teâlâ, ona tam uyarak yaşamaktır. İşte onun bu ihlaslı ve samimi isteğine İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyh yazdıkları cevabi mektup sureta küçük bir risale halinde olup manen okyanusun bir bardağa sığdırılmasıdır. Ey aziz ve sevgili oğlum Allahü Teala sana İbadette ve hayırda tüketeceğin uzun ömür versin ve seni sevdiği kullarının yolunda ilerletsin. Ey oğul, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine nasihatlerinden biri şudur: Buyurdu ki Allahü Teala'nın kulundan uzaklaşma alametlerinden biri kulun boş, lüzumsuz işlerle uğraşmasıdır. Bir kimsenin ömründen bir saati kulluk vazifelerinden başka şeyle geçerse ona gerçekten çok üzülecektir. Kırk yaşını aşıp da iyiliği kötülüğünden çok olmayan ateşe hazırlansın. İlim sahibine bu nasihat yeter. Ey oğul! Nasihat vermek kolay, kabullenmesi zordur. Çünkü nefsin arzuları peşinde olana nasihat, acı gelir. Zira yasaklara karşı kalbinde sevgi vardır. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kıyamet gününde azapların en şiddetlisi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ilminden faydalandırmadığı kimseyedir. Cüneydi Bağdadi Hazretlerini vefatından sonra rüyada gördü, ve ne haber, nasılsın dediler. Buyurdu ki, bilgiler, sözler hep gitti. Ancak bir gece karanlığında kıldığım iki rekat namaz işime yaradı. Ey oğul! İbadet ve hal hususunda elin boş olmasın. Şüphesiz bilesin ki kuru ilim bir şey sağlamaz ve şuna benzer, kahraman ve cengaver bir kimse sahrada giderken karşısına kükremiş ve kana susamış bir aslan çıksa ve bu adamın yanında 10 tane keskin kılıç hatta başka silahlar da bulunsa o anda bu silahları yanında bulundurup kullanmaması bir işe yarar mı onu ölümden kurtarır mı hayır hayır kurtarmaz bunun gibi bir kimse ilimden yüz bin mesele okusa ve öğrense ve fakat bununla amel etmese faydasını görmez. Aynı şekilde hasta olan bir kimse ilacını bilse de içmese faydasını görmez. Farisi beyit, binlerce şişe ilaç bulundursan faide vermezler kullanmazsan. Yüzyıl yıl ilim okusan, bin kitap toplasan, onlarla amel etmedikçe Allahü Teala'nın rahmetine layık olamazsın. Allahü Teala, Vennecmi Suresi 39. ayetinde mealen gerçekten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Kehf Suresi 110. ayetinde. Rabbine kavuşmayı arzu eden salih amel işlesin. Tevbe suresi 95. ayetinde görecekleri karşılıklar yaptıkları, kazandıklarıdır. Kehf suresi 107 ve 108. ayetlerinde iman edip salih amel işleyenlere Firdevs cenneti ayrılmıştır. İçlerinde ebedi olarak kalırlar. Oradan ayrılmakta istemezler. Meryem Suresi 59 ve 60. ayetlerinde Sonra bu peygamberlerin ve salih kimselerin arkalarından kötü bir nesil geldi. Onlar namazı terk ettiler. Şehvetlerine uydular. Onlar cehennemdeki gayya vadisini boylayacaklardır. Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyenler müstesna bunlar cennete girerler ve hiç haksızlığa uğramazlar buyurdu. Şu hadisi i şerif hakkında ne söylenebilir? İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allahü Teala'dan başka ilah mabut olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu Rasulü peygamberi olduğuna şahadet etmek, yani kalb ile tasdik etmek, dil ile ikrar etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetince Kâbe'yi ziyaretle hac etmek. O halde iman da lazımdır, amel de. Ey oğul! Amel etmez, çalışmazsan, ücret alamazsın derler ki oğullarından bir kimse 70 sene ibadet etti. Allahü Teala bunu meleklerine isaret etmek diledi ve ona bir melek gönderip bu kadar ibadetle beraber cennete girmeye layık değilsin dedirtti. O kul biz ibadet için kulluk vazifelerimizi yapmak için yaratıldık. Her halükarda Bizim ibadet etmemiz lazımdır, dedi. Melek, huzur ilahiye gelip, Ya Rabbi, kulunun ne söylediğini sen bilirsin, diye arz etti. Bunun üzerine Allahü Teala o böyle bir haberle dahi, ibadetten vazgeçmeyince, ben ki kerem sahibiyim, rahmetimi ondan uzak eder miyim? Ey meleklerim, siz şahit olun ki, onu mağfiret eyledim, buyurdu. Rasulullah aleyhi ve âlâ âlihi mines ve mine's-teslimâti buyurdu ki, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, amelleriniz tartılmadan önce amellerinizi tartın. hazret Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Çalışmadan cennete kavuşurum diyenin işi, temenniden ileri gitmez. hasan Basri radıyallahu anh diyor ki, amel etmeden cenneti istemek günahtır. Yine o diyor ki, hakikatin alameti, ameli terk etmek değil, amele güvenmeyi terk etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zeki, Anlayışlı kimse, nefsine uymayıp, öldükten sonrası için amel eden, ahirette işe yarayacak ibadet, taat ve hayırlar işleyendir. Ahmak, anlayışsız kimse de, nefsinin istek ve arzularına uyup, Allah beni cennetine koyar diyendir. Ey oğul! ilim öğrenmek, kitap okumak için, nice geceler uyumadın bilmiyorum bundaki niyetin neydi mala paraya mevkiye kavuşmak ve arkadaşlarına övünmek içinse sana yazıklar binlerce yazıklar olsun yok niyetin Resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem dinine hizmet etmek ahlakını güzelleştirmek ve hep kötülük isteyen nefsi kırmak ise sana müjdeler, binlerce müjdeler olsun. Şair ne doğru söylemiş. Senden başkası için uyumayan göze yazık. Senden başkasının kaybına ağlayan göze yazık. Ey oğul, dilediğin gibi yaşa. Ama bil ki muhakkak öleceksin. İstediğini sev. Ama bil ki ondan ayrılacaksın. Ne istersen yap. Ama bil ki karşılığını bulacaksın. İsa Aleyhisselam'ın İncilinde gördüm. Cenaze kabrin başına konduğu zaman Allahü Teala azametiyle ona kırk sözü sorar. Birincisi, ey kulum. Senelerce insanların gördüğü yerini yani bedenini üstünü başını süsledin de benim baktığım yeri yani kalbini bir saat süslemedin. Halbuki hakta hala her gün kalbine bakar ve sen benim iyiliklerime bürünmüşken benden başkası için ne yaparsın buyurur. Ey oğul Amelsiz ilim, yani bilip de yapmamak akılsızlıktır. İlimsiz amelse mümkün değildir. Bugün seni günahtan uzaklaştırmayan ve ibadet ve taate yaklaştırmayan ilim, yarın da cehennem ateşinden uzaklaştırmaz. Sen bugün bildiğinle amel etmez, geçmişteki kusurlarını telafi, Kaçırdıklarını kaza ilemezsen, yarın kıyamet gününde, Ya Rabbi, bizi dünyaya gönder de, salih ameller edelim, dersin. O zaman sana, ey akılsız, şimdi oradan geliyorsun ya, denir. Ey oğul, ruhunu yüceltmeye, nefsini ezmeye, bedenini ölüme hazırlamaya çalış. Çünkü varacağın yer kabirdir. Ve kabristandakiler her an seni gözetlemektedir. Sakın onların yanına azıksız gitme. Ey oğul! Amelsiz ilim kâfi gelseydi, İsteyen yok mu vereyim? İstiğfar eden yok mu bağışlayayım? Tövbe eden yok mu affedeyim? Nidai i boş ve faydasız olurdu. Eşaptan bir cemaat Resulullah'ın huzurunda Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan bahsettiler. "Serv-i alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iyidir. Gece kalkıp namaz kılsaydı daha iyi olurdu." buyurdu. Eşabından birine buyurdu ki: "Gece çok uyumak Kıyamet günü kişiyi muhtaç yapar. Ey oğul, teheccüd namazı kılmalı, seher vakitlerinde istiğfar etmelisin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Üç sesi Allahü Teala sever. Horoz sesi, okunan Kur'an sesi ve seher vakitlerindeki istiğfar sesi. Lokman hekim oğluna nasihatle buyurdu ki o seher vaktinde ötüp de sen uykuda olmakla horoz senden akıllı olmasın. Şair diyor ki sabahın seher vakti dallarda güvercinler feryad ile zikreder ben ise uykudayım. Ne utanılacak hal. Eğer aşık olsaydım, güvercinlerden evvel kalkar gece ağlardım. Ey oğul, ilmin hülasası özü taat ve ibadetin ne olduğunu bilmektir. Taat ve ibadet her sözde ve işte Rasulullah'ın emir ve yasaklarına uymaktır. Yani her söylediğin, yaptığın ve yapmadığın onun dinine uygun olsun. Nitekim bayram günleri oruç tutsan yahut gasp edilmiş elbiseyle namaz kılsan, görünüşte ibadet olsalar da günah işlemiş olursun. Ey oğul! Sözlerin ve işlerin İslam'a uygun olsun. Tasavvuf ehlinin sekr halinde söylediği sözlere aldanma. Çünkü bu yolda sülük yani ilerleme ve mücahede, nefsin şehvetlerini kırmakla, nefsin isteklerini riyazet kılıcıyla öldürmekle olur. Doğru bir mücâhedeyle nefsi öldürmezsen, kalbini marifet nurlarıyla diriltemezsin. Bazı suallerimizin cevabı yazıya ve söze sığmaz. Tatma ile anlaşılır. Nitekim tatlı ve acı söz ile anlatılmaz. Cevabı verilebilenleri, İhyâ-y-i Ulum ve diğer kitaplarımda bildirdim. Madem ki istedin, burada da özet olarak temas ve işaret edelim. Salike yani büyük alimlerin ve evliyanın izlerinden gitmek isteyene dört şey lazımdır. 1. Bid'atten uzak, sağlam bir itikada sahip olmak. 2. Bir daha işlememek üzere günahlarına tövbe etmek. 3 bütün borçlularını razı edip üzerinde hiç kul hakkı bulunmamak. 4 Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirecek ve ahirette kurtulacak kadar din ilmi tahsil etmek. Şibli Hazretleri buyurdu ki: 400 hocaya hizmet ettim. 4000 hadis öğrendim. Bunlardan birini seçtim. Ve onunla amel ettim, diğerlerini bıraktım. Çünkü bu hadis-i şerifin manasını düşündüm ve kurtuluşumu bunda buldum. Önceki ve sonraki bütün ilimleri bu hadis-i şerifte toplanmış gördüm ve bununla yetindim. Bu hadis-i şerif şuydu. Resûlullah, ashabından birine buyurdu ki, Dünyan için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiretin için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya Teâlâ'ya muhtaç olduğun kadar ibadet et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Bu hadisi şerif gösteriyor ki, sana lüzumundan çok ilim lazım değildir. Çünkü ilmi çok öğrenmek farz-ı kifayedir, farz-ı ayn değildir. Bu işi başkaları yaparak senin yükünü almışlardır. Hatime esam, Şakir kâbihînin talebesindendi. Bir gün Hatime, 30 senedir yanımdasın. Bu müddet içinde neler öğrendin? diye sordu. Cevabında, sizden sekiz faydam oldu. Bunlar bana yeter. Bunlarla kurtulacağımı umarım. dedi. Üstad, hadi onları söyle de ben de dinleyeyim. dedi. Şöyle sıraladı. Birinci faydam, insanlara baktım, her birini sevgililere tutulmuş gördüm. Sevdiklerinden kimi ölünceye kadar, kimi kabre kadar yanlarında bulunuyor. Sonra onları yalnız bırakıp geri dönüyor. Kimse onlarla kabre girmiyor. Düşündüm ve insanın en aziz sevgilisi, onunla beraber kabre giden ve orada ona arkadaşlık edendir bu da ancak salih amelleridir dedim onları sevdim ve onlara sarıldım ikinci faydam insanlara baktım Herkesi, arzuları keyifleri peşinde koşuyor nefsin şehvetleri arkasında yürüyor gördüm naziat suresi 40 ve 41. ayetlerini yani her kim rabbinin makamından korkup Nefsini şehvetlerinden alıkoyarsa muhakkak cennet onun devamlı kalacağı yerdir. Ayetlerini düşündüm. Kur'an'ı ı Kerim'in hak olduğunu, hep doğru söylediğini yakinen bilip nefsimi düşman tuttum ve ona muhalefet yolunu istikamet edindim. Onunla mücahadeye giriştim. Çetin riyazetlerle onu şehvet ve isteklerinden alıkoymaya Allahü Teala'ya itaat ve sadece Onun emrine boyun eğmeye çalıştım. Üçüncü faydam insanlara baktım. Her birini mal, para, dünyalık toplamak ve onlara sıkıca sarılmak gayreti içinde gördüm. Nahl suresi 96. ayet: Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey yanınızda kalmayacak sizden ayrılacaktır. Ancak Allah için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle kalacaktır. Ayet-i Kerimesini düşündüm ve elimde olan dünyalıkları Allah rızası için dağıttım. Yani Allah katında azık olmaları için fakir ve miskinlere verdim. Dördüncü faydam insanlara baktım. Kimi Şeref ve izzeti akraba ve aşiretinin çokluğunda görmüş, onlarla övünmüş. Kimi mal ve çocuklarının fazlalığında bulmuş, bunlarla iftihar eder. Kimi şeref ve izzeti insanların malını zorla almakta, zulümde ve kan dökmekte bilmiş, kimi malı parayı saçmakla israfta bulmuş gördüm ve Hucurat suresi. 13. ayeti. Yani sizin Allah katında en kerim ve en iyi olanınız takvası, Allah korkusu en çok olanınızdır. Ayetini düşündüm ve takva yolunu seçtim. Kur'an'ı ı Kerim'in hak ve doğru söylediğine inandım da onların zanlarının, düşüncelerinin tamamen bahtıl ve boş olduğunu anladım. Beşinci faydam, insanlara baktım, birbirlerine ayıplarlar, gıybet ederler gördüm. Bu sevgisizliklerinin sebebini mal, makam ve ilimde birbirlerine hasette, çekememezlikte buldum. Rabbimin Ez-Zuhruf Suresi 32. ayeti, yani dünyadaki maddi manevi bütün rızıklarını aralarında taksim ettik açık beyanını düşündüm ve taksimin Allahü Teala tarafından olduğuna yakinen inandım. Kimseye haset etmeyip Allah'ın taksimine razı oldum. Altıncı faydam insanlara baktım. Bir takım sebep ve maksatlarla birbirlerine düşmanlık ediyorlar gördüm. Şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman bilin mealindeki Fatır suresinin Altıncı ayetini düşündüm ve en büyük düşmanı şeytan bildim. Yedinci faydam, insanlara baktım. Her birini büyük gayretle, mal, para, yiyecek ve benzeri şeyleri elde etmek için çalışıyor. Bunun için şüphelilere ve hatta haramlara el uzatıyor, zillete, hakaretlere katlanıyor gördüm. Ve, Yeryüzündeki her canlının rızkını Allah verir. Mealindeki Hud Suresi'nin 6. ayet-i kerimesini düşündüm. Ve rızkı Allahü Teala'nın tekeffül ettiğini, kendi üzerine aldığını bildim de ona ibadetle meşgul olup ondan başkasından bir şey beklemedim. 8. faydam insanlara baktım. Herkesin bir mahluka güven duyduğunu gördüm. Kimi paraya, kimi mala, mülke, kimi meslek ve sanata, kimi kendisi gibi bir mahluka güveniyor. Ve Allah'a güvenene Allah yeter. Muhakkak ki Allah emrini yerine getirir. Mehalindeki Talak suresinin üçüncü ayeti kerimesini düşündüm ve Allah'a tevekkül ettim. O bana yeter. O ne iyi vekildir. Şakik Hazretleri bu sözleri dinleyince "Ey Hakim, Allahü Teala her işinde imdadına yetişsin. Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a ve Furkan'a baktım. Hepsinin esasını bu 8 fayda üzerinde buldum. Senin söylediğin bu 8 maddeyle amel eden bu 4 kitapla amel etmiş olur." buyurup, talebesini takdir eyledi. Ey oğul! Bu iki güzel hikayeden anladın ki, ilimden senin için en mühim olan, sana lazım olanları öğrenmen ve onlarla amel etmendir. Şimdi sana, hak yolun yolcusuna lazım olanları beyan edeyim. Salike terbiyesiyle kötü ahlaktan kurtulup, yerine, İyi ahlak yerleştirecek bir mürşit lazımdır. Terbiye çiftçinin yaptığına benzer. O tarladaki dikenleri yabancı otları temizleyip ekinin iyi yetişmesini sağlar. Bunun gibi salik de kendisine Allah yolunu irşad edecek bir terbiyeciye muhtaçtır. Allahü Teala kendi yolunu irşat ve hidayet için kullarına Rasulünü gönderdi. O ahireti teşrif edince bu vazifeyi onun namına halifelerine verdi. Rasulullah'a halife olacak mürşidin şartları vardır. İlk şart alim olmaktır. Ama her alim halife olmaya layık değildir. Kısaca bazı alametlerini bildireyim de her mürşidim diyene mürşit gözüyle bakma. Mürşit kalbinde dünya ve makam sevgisi olmayan, silsilesi kesintisiz Rasulullah'a ulaşan, kalp gözü açık olan, iyilik sever, az yemek, az konuşmak, az uyumak, çok namaz kılmak, sadaka vermek ve oruç tutmakla nefsindeki riyazetleri yapmış, basiret sahibi mürşidine uymakla sabır, şükür, tevekkül, Yakin kanaat nefsin itminanı tevazu ilim doğruluk haya vefa ve kar sükûnet serin kanlılık gibi güzel huylara edinmiş bir Kamil zaattır Böyle bir kimse Rasulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem Nurlarından bir nurdur Ancak böyle bir zata uyulur Fakat Böyle insan bulmak neredeyse imkansız olmuştur. Bulup bağlanan sonsuz saadete kavuşmuştur. İçini, dışını, kalbini, ruhunu toparlayıp böyle bir zâattan istifadeye çalışmalı, bu sıfatları taşımayanları mürşit bilmemelidir. Tasavvufta iki özellik vardır. Hep Allahü Teala ile istikamette olmak ve insanlardan bir şey beklememek. Allahü Teala'dan gafil olmayıp istikamet üzere olan ve insanlarla iyi geçinip onlara ilimle, yumuşaklık, güler yüz, tatlı söz ile muamele edene sufi denir. İstikamet nefsin istek ve keyiflerini Allahü Teala'nın emrine feda etmek, insanlarla iyi geçinmek, onlara yük olmamak ki onların yükünü çekmektir Tabii ki şeriate muhalefet etmemek şartıyla bu bodiyeti yani geniş manada kulluğu sormuşsunuz Üç şeyden ibarettir 1 Şeriatın emir ve yasaklarını gözetmek 2 Allahü Teâlâ'nın kaza kader ve taksimine razı olmak 3. Allahü Teala'nın rızasını talepte, nefsin arzularını terk etmek. Tevekkülü sordun. Tevekkül, Allahü Teala'nın vaad ettiklerine olan itikadı sağlamlaştırmaktır. İhlası sordun. İhlas, bütün amellerin Allah için olması, insanların övmesine sevinmemek, yermesine üzülmemektir. Riyâ insanları çok hesaba katmaktan doğar. Bundan kurtulmanın çaresi mahlukatı muhtaç ve kudret altında zavallı görmek, Allahü Teala dilemedikçe bir şey yapamazlar bilmektir. Ey oğul, diğer suallerinin cevapları kitaplarımızda vardır. Oralardan okursun. Bazılarını yazmaksa caiz değildir. Bildiklerinle amel et ki bilmediklerin sana açılsın ey oğul sana 8 nasihatim vardır bunlara uy da kıyamet günü ilmin senden şikayetçi olmasın dördü yapmakla dördü yapmamakla alakalıdır yapılmayacak olanlar şunlardır 1 elinden geldiği kadar kimseyle münazara münakaşa etme çünkü afetleri çok Günahları faydasından ziyadedir. Zira riya, haset, kibir, kin, düşmanlık, övünmek ve benzeri kötü ahlak münakaşadan doğar. Evet, seninle bir kimse veya birkaç kişi arasında bir mesele olur da hakkın doğrunun ortaya çıkmasını, hakkın zayı olmamasını istersin. O zaman münakaşa caizdir. Ama bunun da iki alameti vardır. Biri hakkın senin veya başkasının dilinde ortaya çıkmasında fark görmemendir. İkincisi münakaşanın kalabalık içerisinde olmasını bir kişiyle olmaktan çok sevmemendir. Cahiller kalbi hasta olanlara benzer. Alimler de doktorlardır. Noksan alim iyi tedavi edemez. Kamil alim de her hastayı değil tedavisi mümkün olan hastayı iyi eder. 2. Yapmamakla alakalı nasihatlerin ikincisi vaiz olmaktan mümkün mertebe uzak ol. Bunda çok afetler vardır. Yapmadığın şeyi insanlara söyleme. Önce kendin yap, sonra söyle. Vaiz olursan iki hasletten sakın. Birincisi açık ve sade konuş. Zorlayıcı ifadeler edebi seçili cümleler, şiirler ve benzeri ibare ve işaretler peşinde olma. Allahü Teala tekellüf edenleri sevmez. Tekellüf haddi aşmaktır. Kalbin haramlığına ve Allah'tan gafil olmaklığa yol açar. İkincisi, vaazında bulunanların feryat etmelerini, kendinden geçme alametleri göstermelerini istememek, bu ne güzel meclistir demelerini düşünmemektir. Çünkü hepsi dünyaya bağlar ve gaflete sebep olur. Bilakis niyetin, insanları dünyadan ahirete, kötülükten iyiliğe, günahlardan sevaba, hırsttan zühde, bahillikten cömertliğe, şüpheden yakine, gafletten zikre, gururdan takvaya çağırmak olmalıdır. İnsanları dünyadan soğutup, ahireti sevdirmek, ibadet, ve günahlardan el çekme bilgilerini öğretmelidir. Üçüncüsü devlet adamlarıyla düşüp kalkmamaktır. Onlarla görüşmek ahireti değil dünyayı değerlendirir. Dördüncüsü devlet adamlarından hediye kabul etmemektir. Dünyaya meyli arttırır. Yapman icap eden dört şeye gelince. Birincisi Allahü Teala ile muamelen severek olsun. Hizmetçinin sana yaptığı, memnun olduğun hizmette olduğu gibi, sen de Rabbine öyle hizmette bulun. İkincisi, insanlarla olan işlerinde iyilik üzere ol. Sana yaptıkları muameleyi beğendiğin gibi, onlara muamele et. Çünkü kendisi için sevdiğini, başkaları için sevmedikçe, kişinin imanı kâmil olmaz. Üçüncüsü, İlim okurken veya kitap mütaala ederken niyetin bununla amel etmek kalbini düzeltmek nefsini kötülüklerden temizlemek olsun Resûl-i Ekrem sallallahu Aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki Allahü Teala sizin suretlerinize görünüşünüze ve işlerinize değil kalplerinize ve niyetlerinize bakar Dördüncüsü, kendine yetecek kadar dünyalığın olsun. Ey oğul, isteklerine kısaca cevap verdim. Bunlara uygun hayat geçir. Hayırlı dualarını beklerim. Benden dua istiyorsan şu duayı her zaman oku. Bilhassa namazlardan sonra. Allahümme mağfiretuke evsa min zunubi ve rahmetüke erca indimin ameli Ya Rabbi mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir rahmetin bence amelimden daha ümmit vericidir Vücut lütfu ilahi hayat rahmeti kerim ağız ateye rahman Kelam fadlı kadim, Beden binayı hüda, Ruh nefhayı tekrim, Kuvvet ihsan-ı kudret, Duygular Vazı hakim, Bu dünyada bilseydim, Ben neyim hem neyim var?